Bismillahirrahmanirrahim, Değerli Diyanet TV izleyicileri, yeni bir İlmihal programıyla karşınızdayız. Bundan önceki bölümümüzde iman esaslarını teker teker ele almaya başlamıştık ve Allah'a iman konusuyla ilgili de bir başlangıç yapmıştık bizim kitaplarımızda akayet kitaplarımızda Allah Allahla ilgili hangi ifadelerin yer aldığını yani Allah'ın kendi zatı ile kaim yani zorunlu olan varlığı ve birliği kendi kendiliğinden zorunlu olan başka hiç kimsenin var etmesine ihtiyaç bulunmayan ve en üstün sıfatlarla, niteliklerle muttasıf olan e, ilahi zata e, isim olarak verildiğini e, söylemiştik. Ve demiştik ki Allah'a e, iman diğer inanç esaslarının temelini e, ve başlangıcını oluşturur demiştik. Bütün inanç esasları esasen Allah'ın varlığı ve birliği inancı üzerinde temellenir diye e, ifade etmiştik. Daha sonra da e, Yüce Allah'ın, e, varlığının e, ispatı e, bağlamında e, kelamcıların getirdiği bazı ispatı vacip e, delillerinden bahsetmiştik. Aslında Allah'ın varlığının ve dilliğinin ispatı ihtiyacı olmadığını ama toplumda e, bazen e, sahih fıtrattan e, e, kendi e, akli melekelerini fıtri olarak kullanamayacak insanlar bulunabileceğini değerlendirerek bir tür Allah'ın varlığını izah bakımından bazı deliller getirdiklerinden söz etmiştik. Ondan sonra da Allah'ın ancak isimleriyle ve sıfatlarıyla bilinebileceğini ve Allah adının da Yüce Allah'ın özel adı olduğunu söylemiştik. Burada kalmıştık diğer isim ve sıfatlarla ilgili konuları bu bölümde ele alacağımızı belirtmiştik. Şimdi Allahu Teala'nın isimleri deyince bir önceki bölümde de ifade ettiğimiz gibi e, Allahu u Teala'nın e, zatını nitelendirilen, nitelendiren e, bir takım övgü vasıfları olduğunu söylemiştik. Bunlar eğer bir sıfat kalıbında gelirse, bir alim gibi, halik gibi, basir gibi bu şekilde ifade edilirse bunlara Allah'ın isimleri adını veriyorduk. Hayır bu şekilde değil de bunlar mastar... E, kalıbıyla e, gelirse e, o zaman da işte e, basar gibi, semir gibi, görmek e, gibi, e, işitmek gibi, irade gibi mastarlarla ifade edilirse onlara da sıfat adını veriyorduk. Allah'ın e, Allah kelimesi özel ismini e, oluşturuyordu ve bunun başka dillere tercümesi mümkün değildi. Başka bir varlığa ad verilmesi de söz konusu değildi. Ama Allahu Teala'nın başka isimleri de vardı. E, hatta e, belki biraz sonra e, değineceğiz hatta 99 isminin olduğu bizim kaynaklarımızda ifade ediliyor. Bununla da sınırlı değildir. Daha fazla da isimleri vardır. Bu isimler başka dillere tercüme edilebilir. Ama Allah'ın özel adı başka bir dile tercüme edilemez demiştik. Bu konuda Allahu Teala'nın isimleri konusunda isme azam diye bir kavramımız vardır. İsmi azam Kur'an-ı Kerim'de geçmemekte beraber bazı hadislerde yer almaktadır. Bu hadislerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ismi azam adıyla bir adının bulunduğu bununla bunu vesile ederek kim dua ederse onun mutlaka bu duasının kabul edileceğine dair bazı rivayetler vardır. O yüzden ismi azamın ne olduğu konusunda da farklı görüşler ortaya konulmuştur. Bunun Allah ismi olduğunu söyleyenler ağırlıktadır. Ama Allah isminin yanında Rahman isminin, Rahim isminin, Zülcelali vel İkram isminin de ve buna benzer bazı isimlerin, isimlerin de ismi azam olabileceği şeklinde görüşler vardır. Hani bu konunun çok kesin olmadığını ama en azından birkaç ismin bu şekilde öne çıkmış olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka konumuz değerli izleyenler. Allah'ın diğer isimleri yani Esma-i Hüsna konusudur. El Esma-ül Hüsna yani bunu Osmanlıca olarak bir deyim olarak Esma-i Hüsna diye geçer bizim kitaplarımızda, kültürümüzde. En güzel isimler anlamına gelir. Yani Allah'ın bütün güzel isimlerini anlatmak için böyle bir terim ortaya konulmuştur. Aslında bu terim hem ayetlerde geçmektedir hem de hadis-i şeriflerde geçmektedir. Yani Kuranî ve sünnete dayalı bir isimlendirmedir. Çünkü e, en güzel isimlerin e, ona ait olduğunu وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوْهُ بِهَا diyor mesela bir ayet-i kerimede. En güzel isimler e, onundur. E, ona onunla bu güzel isimlerle dua edin e, buyurulmaktadır. Yine Hz. Peygamber'in bazı hadislerinde Allah'ın 99 ismi olduğu kim bunları tefekkür eder, kim bunları zikreder ve kim bunlarla dua ederse işte onun duası kabul edilir buyrulmaktadır. Bütün bunlardan da ortaya çıkıyor ki Allahu Teala Allahu Teala'nın bizim zatını görmemiz, müşahede etmemiz, idrak etmemiz mümkün olmadığına göre ancak onun isimleriyle ve bu güzel sıfatlarıyla onları anabiliriz. Ee, onu, onu tanıyabiliriz. Onu ancak bu şekilde idrak edebiliriz. Hadislerden de anlıyoruz ki yani kim e, bu e, isimleri öğrenirse e, bu e, onun için e, büyük bir kazanç olacaktır. Bunlarla dua ederse bu duasının da kabul edilme ihtimali daha yüksektir. Fakat bu 99 isim meselesi, yani Kur'an-ı Kerim'de bazı isimleri geçiyor ve bir hadiste de bu 99 isim sayılıyor. Ama bu aslında bir sınırlandırma içinde değildir. Bizim alimlerimiz bunun dışında da gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek hadislerde başka isimlerinde bulunduğunu yani bu 99 e, ismin yani Allah, e, Yüce Allah için e, bu şekilde isimlerin e, bulunduğu ve bunların faziletini ortaya koymak içindir. Yoksa yani 99 isim dışında başka isim yoktur anlamına da e, gelmez. Değerli izleyenler e, Allah'a inançla ilgili olarak yine e, bu konunun devamı e, bakımından e, konuşmamız gereken, bilgi vermemiz gereken bir husus da Allah-u Teala'nın sıfatlarıdır. Biraz önce de belirttiğimiz gibi biz Allah'ı göremediğimiz için ancak onu isimleri ve, ve isimleri ve sıfatlarıyla tanıyabiliriz. En yüce, en yetkin, en aşkın sıfatlar Allahu Teala'ya aittir. Allahu Teala'nın bir vacip, zorunlu yani mutlaka onda bulunması gereken sıfatları e, birden e, onda mutlaka bulunmaması gereken, yani ona atfedilmesi caiz olmayan sıfatları bulunmaktadır. İşte bizim Allah'a imanımızın kesin ve makbul olabilmesi için Allah'ın bu yüce, zorunlu sıfatlarını vacip dediğimiz, vacip burada zorunlu anlamındadır, vacip ve zorunlu kemal ve yetkinlik sıfatlarını bilmemiz ve o şekilde inanmamız aynı şekilde de ...noksan sıfatlardan, noksan niteliklerden e, onun çok yüce ve uzak olduğunu kabul etmemiz gerekir. Allahu Teala'nın şanına layık olan bütün kemal sıfatları iyi bir şekilde öğrenirsek... ...ve noksan sıfatlardan da onu tenzih edersek e, bu şekilde Allah'a olan inancımız e, güçlü hale gelmiş, makbul ve güçlü hale gelmiş olur. Allah-u Teala'nın sıfatlarını, Yüce Allah'ın sıfatlarını bizim bilginlerimiz, kelam bilginlerimiz, akayet bilginlerimiz birkaç kısma ayırarak ele almışlardır. Bunlardan bir tanesi onun sadece zatına özgü olan, başka hiçbir varlığa atfedilmesi caiz olmayan, sadece Allah'a ait olan sıfatlarıdır. Bunlara değerli izleyenler zati sıfatlar adını veriyoruz. Bu zatî sıfatlar başka hiç kimsede bulunması caiz görülmediği için Allah'tan başkasında bu sıfatların var olduğu kabul edilmediği için bunlara aynı zamanda hani olumsuzlayan yani Allah'ı bu noksan sıfatlardan tenzih eden anlamında selbi sıfatlar yahut da tenzihi sıfatlar adı da verilmiştir. Bunların hepsi aynı anlama gelmektedir. Demek ki bizim bu anlamda yani bu zati sıfatlar anlamında sadece Allah'a ait olduğunu ondan başka hiçbir varlığa da atfedilmesinin başka varlıkların bunlarla nitelendirilmesinin caiz olmadığını bilmemiz gerekir. Nedir bunlar? Bunlar birincisi vücuttur. Altı tane ile sınırlandırmışlar bunu bizim kelam ve akait bilginlerimiz. Bir tanesi vücuttur. Vücut demek var olmak demektir. Allah mevcuttur, vardır. Onun zıddı olan var olmamak, yokluk Allah hakkında e, düşünülemez. Tabi Allah'ın var olması diğer varlıkların var olması gibi değildir. Diğer varlıklara atfedilemeyecek onlar için düşünülemeyecek bir niteliktedir bu sıfı, e, sıfat. Çünkü diğer varlıkların varlığı sonludur ve birisinin yani bir yaratıcının varlığına e, e, muhtaçtır, yaratmasına muhtaçtır. Allahu Teala'nın varlığı ise kendi zatındandır ve e, ebedidir, hem hem ezelidir, hem de ebedidir. Onun için hiçbir e, zaman ve hiçbir e, durumda e, yok olduğu bir e, şey söz konusu olamaz. İkinci sıfatımız değerli izleyenler kıdem sıfatıdır. Kıdem demek yüce Allah'ın ezeli olması onun bir başlangıcının olmaması demektir. Çünkü e, bir başlangıcı olanın bir e, sonu da e, olur ki bu Allah hakkında düşünülemez. Allahu Teala e, ezelidir ve ebedidir. Bir, bir sonrakinde belki bekada bu ebediliği ifade edeceğiz. Hiçbir zaman varlığının başlangıcı yoktur. Bütün varlıkları o halketmiştir. Onun olmayacağı bir e, dönem, bir zaman söz konusu değildir. Tabii ki bir Yüce Allah'ın ezeli olması, kıdem sıfatı aynı zamanda onun bekas sıfatını da beraberinde getirmektedir. Bekas sıfatı demek varlığının Yüce Allah'ın varlığının sonunun olmaması, onun ebedi olma olması... Ne kadar ileriye giderse gitsin, ne kadar zaman geçerse geçsin ki zaten Allah açısından bir zaman da söz konusu değildir. Allah'ın olmayacağı herhangi bir an, herhangi bir dönem, herhangi bir zaman söz konusu değildir. E, Kur'an-ı Kerim'de e, allah Teala'nın hem ezeli hem de ebedi olduğunu ifade eden e, pek çok ayetler vardır. E, i̇şte huve'l-evvel ve'l-ahiru allah rubbel batın gibi o evveldir ahirdir gibi yine her şeyin son bulacağı Allah'ın zatı dışındaki her şeyin sona ereceğini ifade eden yine başka ayetler söz konusudur bir başka zati sıfatımız muhalefetün dil havadis kavramıdır Bakın bunlar Arapça ifadeler ama bunlara alışmamız bakımından bizim akayet eserlerimizde ve ilmihal eserlerimizde bunlar zikrediliyor. Biraz kulak aşinalığı olsun diye de burada da bu terimlerimizi korumaya çalışıyoruz. Ama açıklamasını yaparak da ne anlama geldiğini sizlerle paylaşıyoruz. Muhalefet yani aykırı olmak demek. Lil havadis, havadis de sonradan meydana gelenler, sonradan e, yaratılanlar yani hadis olanlar demek. Sonradan yaratılanlar anlamına gelir. Demek ki Yüce Allah'ın zati sıfatlarından bir tanesi de onun olmazsa olmaz zorunlu, e, zorunlu sıfatlarından bir tanesi de sonradan olan yaratılmışlara benzememiş olmasıdır. E, Allah hiçbir varlığa benzemez. E, Elbette vardır yani vücut sıfatı vardır ama onun varlığı diğer varlıklara benzemez. Ne sonludur ne ölümlüdür ne işte başkasına ihtiyaç duyacak bir zat değildir. Yani hiç kişine benzemediği gibi hiçbir şeye de denk değildir. Nitekim ayet-i kerimede de bu. لَيْسَ كَمِثْ şeyun شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ buyurulmaktadır. Yani onun... Benzeri olmak hani şöyle dursun onun benzeri gibisi bile e, yoktur. Yani hiçbir şeye benzemediği gibi ben benze, benzer gibi bir durumda e, söz konusu asla e, değildir. Evet bir başka yüce e, Allah'ın Rabbimizin bir başka e, zati sıfatı da vahdaniyettir. Zaten en başta tevhid ilkesini açıklamıştık. Allah vardır ve birdir. Ve Allah'ın birliği ilkesi, e, İslam inanç e, sisteminin en önemli ilkesidir. Vahdaniyet de Yüce Allah'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olmasını, eşi ve benzeri yani ortağının bulmamasını e, ifade eder. E, elbette Allahu u Teala'nın... E, bir olmasının daha önce de açıkladığımız gibi sayı anlamında olmadığını, e, bunun zıttının e, birden fazla olmak gibi bir durumun e, ya da eşi ve benzeri olmak gibi bir durumun ki buna şirk adı verilir, asla söz konusu olamayacağını ve Allah'a e, şirk koşanların da, ee, en büyük e, inançsızlar grubundan olduğunu ve en büyük günah olduğunu daha önce de ifade etmiştik. Ve yine İhlas Suresinde ve Kafirun Suresinde Allah'ın vahdaniyetinin e, açık ve net bir şekilde belirtilmiş olduğunu da e, söylemiştik. Yüce Allah'ın zatî sıfatlarından bir tanesi de kıyam bir nefsihidir. Yine Arapça bir ifadedir. Kıyam bir nefsihi yani varlığı kendiliğinden olan. Varlığın var olmak için başka hiçbir şeye, hiçbir varlığa ihtiyaç duymayan anlamındadır. Evet yani Allahu Teala'nın var olduğunu, bir olduğunu zaten ikrar ederek inanmış oluyoruz ama onun varlığı, birliği diğer varlıklara benzememektedir. Hiçbir başka şeyin varlığına da ihtiyacı yoktur. Allah'ın varlığı ve birliği, kendi zatındandır. Bunu ifade etmek için de kıyam bir e, e, nefsihi ifadesini e, kullanmışlardı bizim kelamcılarımız. Yine İhlas Suresi'nde hepinizin e, bildiği gibi eee kulhuvallahü ehad Allahu Samet yani Allahu samed ifadesi Kul huvallahu ahad Allah'ın bir olduğunu ifade ediyor. Samet ifadesi de varlığı için başka hiçbir şeye ihtiyaç olmadığını bize bildirmiş oluyor. Yine bu, bu mealde başka ayetlerimiz de vardır. Ya eyyuhennâsû entumul fukarâu ilallâhi veallâhu huvel ganiyül <gülüyor> hamîd. Ayeti de bunlardan bir tanesidir. Ey insanlar Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Zengin ve övülmeye layık olan... ...ancak O'dur, Allah'tır diye ifade buyuruyor Yüce Allah. Evet, Allahu Teala'nın zati sıfatlarını bu şekilde gördükten sonra... ...ikinci bir grup sıfatı da subuti sıfatlarıdır değerli izleyenler. Subuti sıfat yine Arapça kökenli bir kelimedir, subut kelimesi. Yani subut aslında bir müsbetliğe işaret eder... Niçin e, müsbetliğe? Bakın bir öncekinde bir selbilik, bir olumsuzluk vardı. Yani Allahu Teala'nın olumsuz şeylerden ona layık olmayan vasıflardan tenzih etme manası ön plandaydı. O yüzden hani selbi diyorduk e, yahut da işte tenzihi ifadesini kullanıyorduk. Buradakilerde ise mesela Allah görür, Allah diridir, Allah e, güç yetirendir. Allah'ın hayat, irade, kudret gibi sıfatları vardır gibi hani olumlu cümlelerle, olumlu ifadelerle bu sıfatları ifade ettiğimiz için bunlara sübuti yani müsbet e, anlamda e, sıfatları e, adı verilmiştir. Hani, sübuti denilmesinin anlamı e, budur. E tabii ki e, Allah'ın işte Allah bilendir, Allah irade sahibidir, Allah görendir. ...Allah işitendir diyoruz. E, bu sıfatlar aslında başka varlıklarda da vardır. Ama burada önemli olan Allahu Teala'nın bu sübuti sıfatlarının başka varlıklarının e, aynı e, yöndeki e, sıfatlarıyla hiçbir şekilde benzerliğinin olmasını, olma, olmadığını kabul etmemiz gerekir. Evet mesela insanlar da alim olabilir, insanlar da bilir, insanlar da görür... Ya da diğer hayvanlar da görür. İnsanlar da bir seçme yeteneğine sahiptir. Ama bunlar mecazi anlamda böyledir. Bu mükemmel anlamın, kemal anlamında bu sıfatların en mükemmel hali Yüce Allah için geçerlidir. Ve Yüce Allah'ın bilmesi, Yüce Allah'ın görmesi, Yüce Allah'ın işitmesi, hiçbir zaman varlıkların görmesi, işitmesi... E, gibi değildir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu anlamda subuti sıfatları da bizim İslam alimlerimiz e, 8 kısımda ele almışlardır. Değerli izleyenler. Bunlardan bir tanesi hayat sıfatıdır. Evet, Allah Allahu Teala diridir ve canlıdır. Yani e, ölü olmak e, ya da e, hayatsız olmak Allahu Teala için asla söz konusu olamaz. Vatva kel ala hayirladi la yamutu ve sabih buyuruyor yine bunun gibi yani ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan buyuruyor bunun gibi daha pek çok e, ayetlerde Allah'ın hay el kayyum olduğu bize ifade edilmiş oluyor Allah'ın hayatı sonlu bir insanlarınki gibi sonlu bir hayat değildir hani ölümlülük Yahut da bir başka şeye muhtaç olacak şekilde insanların hayatına benzemez. Allah ikinci olarak ilim sahibidir. Tabii bu sıralamayı anlatmak için söylüyorum. Bunlar, bunların birinci ikincisi durumu söz konusu değildir. İlim sıfatı vardır yani ikinci olarak ilim bildiğiniz gibi bilmek anlamına geliyor. Allahu Teala her şeyi bilendir, alimdir. Allahu Teala bilir. Allahu Teala ilim sahibidir ama Allah-u Teala'nın e, ilmi, diğer varlıkların, özellikle insanın ilmi gibi değildir. O gelmiş gelecek her şeyi bilir. Bilmek için bir şeyi öğrenmeye, insanlar gibi talime ihtiyacı yoktur. Ve o e, onun ilmi, e, kudreti dışında da hiçbir şey e, söz konusu değildir. Bir başka Yüce Allah'ın subuti sıfatlarından bir başkası da Semî'dir. Semî'dir. Ee, yine Arapça bir e, kelimedir. İşitmek anlamına gelir. Allahu Teala her şeyi işitir. Allah işiticidir. Ama yine tekrar tekrarla söylüyorum, Allah'ın işitmesi e, insanların işitmesi gibi değildir. Onun için bir kulağa ya da bir alete, bir sese, bir havaya ihtiyacı yoktur ve onun için de e, bir sesin küçük olması, büyük olması e, hiçbir e, şey ifade etmez. Her şeyi bilir, her şeyi duyar وَهُوَ السَّمِعُ aliyin O e, işiticidir, o e, bilir e, bu anlamda. Bir başka e, sıfatı da basar. Basar, görmek e, anlamına geliyor. Yine biraz önce söylediklerim gibi, Allah görür, her şeyi görür. Ve onun görmesi yine bir alete, bir göze de ihtiyacı yoktur. E, onun için büyüklük, küçüklüğün hiçbir e, anlamı yoktur. Her şeyi e, görür. E, yani hem... Hain gözlerin hainliğini görür. Hem de göğüslerde, gönüllerde saklanan şeyleri görür. Ayetin ifadesiyle Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Allah adaletle hükmeder. Onu bırakıp taptıkları ise hiçbir şeye hükmedemezler buyuruyor Yüce Allah. Bir başka sıfatı Yüce Allah'ın irade sıfatıdır. Allah-u Teala diler... Ve o neyi dilerse o da olur. Yani irade sahibidir. Allah e, tabii burada e, Allah'ın iradesini iki açıdan ele almak gerekiyor. Bir e, tekhvini irade, bir de teşriyi irade demişlerdir. Tekhvini irade deyince Allahu Teala'nın yaratması ile ilgili olan iradesi kastedilir. Bu şu demektir değerli izleyenler. Allahü Teala bir şeyin olmasını istediğin zaman ona ol der yani onu irade etmesi ol demesi irade edip olmasını isteyip ol demesi yeterlidir o olu verir. Şimdi bunun içerisine hayır da girer, şer de girer insanların yapıp ettiklerini yaratıcısı Allah Teala'dır. Bu anlamda kul bir şeyi ister Allah da onu yaratır. Bu bazen şerli bir şey de olur, kötü bir şey de olabilir. Bu bu, bu anlamda Allah'ın bir şeyi irade etmesi onu yaratması için yeterlidir. Bir de teşri irade dediğimiz vardır. Bu da aslında Allah'ın rızasını kasteder. Allah her şeyi yaratır ama her şeye rızası yoktur. Allah insanlar bir kötülük yaptığı zaman onu da yaratır. Onu yaratmak da Allah'a aittir. Ama bazılarına rızası vardır. Bazılarına rızası yoktur. O anlamda mesela Allah adaleti emreder. Allah işte sizin şöyle yapmanızı, emreder. Allah şöyle yapmamanızı ister gibi ifadelerde bazı şeylere rızası vardır. Bazı şeylere rızası yoktur. Bu anlamdaki iradesine de teşri irade adı vermiş, verilmiştir. İster teşrihi olsun, ister tekyni olsun Allahu Teala'nın irade sıfatı mevcuttur. Yine Allahu Teala'nın bir başka sıfatı kudret sıfatıdır. Bu Allah'ın her şeye gücü yeteceğini gösterir. Allah her şeyi yara dilediğini yaratır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Kelam sıfatı ise değerli izleyenler Allah'u Teala'nın söz söylediğini, konuştuğunu, kendi isteklerini ifade ettiğini gösterir. Aslında bu sıfatıyla beraber Yüce Allah hem peygamberler gönderip onlara kitaplar indirmiştir hem de bazı peygamberlerle konuşmuştur. Yani Mesela Hz. Musa aleyhisselamla alakalı işte Musa tayin ettiğiniz vakitte Tuğra gelip de Rabbi onunla konuşunca Rabbim bana kendini göster demiştir. Mesela burada onunla konuştuğunu biz görüyoruz. Yine Hz. Peygamberle de perde arkasından konuştuğunu biliyoruz. Demek ki Yüce Allah bu kelam sıfatıyla hem konuşur hem de kitaplarıyla kendi tebliğini diğer insanlara bildirir. Ama Allah'ın konuşmasının mahiyetinin, kelam sıfatının mahiyetini biz tam olarak bilemeyiz. İnsanların konuşması gibi de değildir ve onu biz kendi duyu organlarımızla hissedemeyiz. Peygamberlerin de onunla nasıl konuştuğunun idrakine varamayız. Son bir sıfatı da Yüce Allah'ın yine sübuti sıfatlarından birisi tekvin e, sıfatıdır tekvin demek yaratmak e, demektir değerli izleyenler Allahu Teala her şeyi yaratır her şeyi yoktan var eder e, bütün e, yaratıkları e, olmuş olacak her şeyi e, iradesiyle kudretiyle yaratan odur o her şeye kadirdir e, onun kudretine sınır getirecek hiçbir şeyde e, söz konusu değildir değerli bir e, Diyanet TV izleyenleri. Böylece e, Allahu u Teala'nın e, isimlerini ve sıfatlarını da kısaca sizlere anlatmış olduk. Elbette ki bunların detayları bizim e, hem kelam eserlerimizde hem de akayet eserlerimizde mevcuttur. Ama şimdilik bunlarla yetinelim. Bir başka e, bölümümüzde yine inanç esaslarımızla e, ilgili kaldığımız yerden e, başlayarak devam etmeye çalışacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.